Bismillahirrahmanirrahim 60, 61 ve 62 Odur Geceleyin sizi kendinizden Geçiren Gündüzün de ne yaptığınızı bilir Sonra sizi tekrar kaldırır Ta ki Belirli bir ecenin hükmü yerine gelsin Sonra sizin dönüşünüz Onadır Sonra ne yaptığınızı size haber verecektir O Kulları üzerinde yegane hakimdir ve size koruyucular yollar. Nihayet herhangi birinize ölüm gelince, Elçilerimiz bir eksiklik yapmaksızın, Onun canını aldılar. Sonra onlar, Gerçek mevlalarına döndürülürler. Dikkat edin, Hüküm onundur, Ve o hesap görenlerin, En suratlısıdır. Allah subhanahu ve teala, Kullarını geceleyin uykularında, kendilerinden geçirmek suretiyle öldürdüğünü haber veriyor ki bu küçük bir ölümdür. Nitekim Allah subhanahu ve teala, ey İsa seni öldürecek olan benim, seni kendime yükseltip kaldıracak da benim buyuruyor. Yine Allah ölüm anında ruhları alır, ölmeyen ise uykusunda ölmelerine hükmettiği kimselerinkini tutar, diğerlerini belli bir Suriye'ye kadar salıverir. Zumer 42 bu ayette biri büyük ve diğeri küçük olmak üzere iki ölüm zikredilip bu iki ölümün hükmü de kaydedilmiştir. Ve odur geceleyin sizi kendinizden geçiren gündüzün de ne yaptığınızı bilir buyurulmuştur. Gündüzün kazandığınız amelleri de bilir, bu kısmı istinaf cümlesi olup Allah'ı Teala zannımız amelleri de bilir yarattıkları gece ve gündüz sükunet ve hareket hallerinde ihatalı bir şekilde bildiğini delalet eder. İbn-i Abdullah İbni Kesir'den rivayetle sonra sizi uykunuzda rüyada tekrar diriltir açıklaması getirmiştir. Evet. Demin sormuştunuz bak cevabı geldi. İbn-i Abbas ve vesselam'a şöyle buyurmuş, Her insanla birlikte bir melek vardır. Uyuduğu zaman onun nefesini alır. Sonra tekrar geri verilir. allah Teala onun ruhunu kabz etme, canını alma iznini verirse canını alır. Değilse ona geri verir. İşte odur geceleyin sizi. Kendinizden geçiren ayetin dalalet ettiği mana budur demiştir. 63-64-65 Peki Karanın ve denizlerin Karanlıklarından sizi kim kurtarır? Siz gizli ona yalvarır Yakarırsınız Bizi bundan kurtarırsa Andolsun şükredenlerden olacağız Peki Allah kurtarır sizi Ondan da her sıkıntıdan da Sonra da siz Şirk koşarsınız de ki üstümüzden ve altından size azap göndermeye sizi fırka fırka yapıp kiminizin hıncını kimine tattırmaya kadir olan O'dur. Bak onlar iyice anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Buhari diyor ki Cabir bin Abdullah'dan rivayette. De ki üstümüzden azap göndermeye kadir olan o diraayet indiğinde Ali selatü vesselam sana sığınırım dedi. Altınızdan size azap göndermeye kadir olan o diraayet inince sana sığınırım buyurdu. Sizi fırka fırka yapıp kiminizin hıncını kimine tattırmaya kadir olan o diraayet inince de Ali selatü vesselam bu daha hafiftir. Ya da daha kolaydır buyurmuştur. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Saad bin Ebu Vakkas şöyle buyurmuştur. Ali sallallahu aleyhi ve peki üstünüzden ve altınızdan size azap göndermeye kadir olan odur ayeti soruldu da bu hüküğü bulmuştur. Ancak henüz yorumu gelmedi buyurmuştur. Yine Ali sallallahu aleyhi ve birisi gelip Muaviye oğulları mescidine uğradık Allah Resulü gidip iki rekat namaz kıldı Biz de onunla birlikte kıldık Rabbine uzunca dua etti ve şöyle buyurdu Rabbimden üç şey istedim Ümmetimi boğulmayla helak etmemesini istedim Bunu bana verdi Ümmetimi kuraklıkla helak etmemesini istedim Bunu da bana verdi Onların korku, şiddet ve helakının Kendi aralarından olmamasını istedim bunu ise bana vermedi buyurmuştur. 66 67 68 ve 69 kelmin onu yalanladı. Halbuki o haktır. De ki ben sizin üzerinizde vekil değilim. Her haberin kararlaşmış bir zamanı vardır siz de yakında bileceksiniz. Ayetlerimizi çekişmeye dalanları gördüğün vakit, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra, artıklar artık zalimler guruhuyla oturma. Allah'tan sakınanlara, onların hesabından bir şey yoktur. Fakat bir öğüttür. Olur ki sakınırlar. Allah subhanahu ve teala bu ayetlerde kavm Kureyş onu senin onlara getirmiş olduğun Kuran'ı hidayeti ve beyanı yalanladılar. Halbuki o kendisinden başka hiçbir hak ve gerçek olmayan bir haktır. Peki bensin üzerinde vekil değilim allah Teala yine başka bir ayetinde de ki, gerçek Rabbunuzdan gelendir. İsteyen inansın, isteyen inkar etsin. Keyif 29. Bana düşen tebliğ edip ulaştırmaktır. Size düşen ise işitip itaat etmektir. Bana uyan dünya ve ahirette mutlu olur. Bana karşı çıkan ise dünyada ve ahirette mutsuz olacaktır. Buyurmuştur. Yine Rabb'u'nû ve Teâlâ Allah'tan sakınanlara gelince diyor. Onlardan sakınır ve bu durumda onlarla birlikte oturmazlarsa onların uhdesinden sıyrılmış ve onların günahından kurtulmuş olurlar buyurmuştur. İbnü Cübeyr bu ayet hakkında böyle yaptığın yani onlardan sakınıp yüz çevirdiğin takdirde onların Allah'ın ayetleri hakkında çekişmeye dalmalarından dolayı sana bir zebal yoktur buyurmuştur. 70. Bırak o dinleri oyun ve eğlence edinenleri dünya hayatının aldattığı kimseleri sen onunla öğüt ver ki Allah'tan başka dostu ve şefaatçisi olmayan bir kimse kazandığından ötürü yok olmasın. O bütün varının fidye olarak verse de kabul olunmaz. İçli onlar kazandıklarından ötürü yok olanlardır. Küfür ede geldiklerinden dolayı onlara kaynar sudan içecek ve elin bir azaplardır. Evet. Allah Azze ve Celle bizi cennetine koysun ve cennete giden amelleri işlemeyi bizlere nasip etsin. Bakın burada bırak o dinlerini oyun ve eğlence edinenleri dünya hayatının aldattığı kimselere buyuruyor ki bırak onları bırak diyor bakın onlardan yüz çevir onlara biraz mühlet ver onlar büyük bir azaba düşer olacaklardır bu sebeple şimdi burada bizlere düşen sen onlara kuranla öğüt ver Allah'ın kıyamet günündeki elim azabı ile intikamından onları sakındır buyurmaktadır. Allah subhanahu ve teala bu ayetleri hakkıyla anlayanlardan eylesin. 71, 72 ve 73'te Allah'ı bırakıp da bize sayıda ve zarar veremeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra arkadaşları bize gel diye doğru yola çağırırken şeytanların saptırıp şaşkın bir halde çölde düşürmek istedikleri kimse gibi ökçerimizin üstünden gerisin gerine dönerim. Peki Allah'ın hidayeti asıl hidayetin kendisidir ve biz en bununduk ki alemlerin Rabbına teslim olalım ve bir de namaz kılın ve ondan korkun diye odur kendisine varıp toplanacağınız odur gökleri ve yeri hak ile yaratan onun ol dediği gün hemen olur onun sözü haktır sura üfleneceği gün de mülk onundur görünmeyeni de görüleni de bilir ve o hakimdir kabirdir Allah subhanahu ve teâlâ burada hidayeti anlatıyor. Evet. i̇bn Abbas’tan gelen bir rivayette de ki Allah'ı bırakıp da bize fayda ve zarar veremeyen şeylere mi yalvaralım ayeti hakkında bu Allahü teâlâ'nın ilahlar ile ona çağıranlar ve Allah'a çağıranlar davet edenler hakkında vermiş olduğu bir örnektir. Bir adam düşünün. Yolunu kaybetmiş, sapıtmış. O sırada birisi kendisine "Ey falan falanoğlu filan, yola geldiği çağırıyor." Bu'nun arkadaşları var ve kendisini yola geldiği çağırıyorlar. Birinci çağırana uyarsa onu tutup götürüyor ve helak uğraştırıyor. Kendisini hidayete çağıranlara icabet ederse yolunu buluyor. Bu birinci çağıran onun felak edicidir. Allah'tan başka bir ilahlara tapanın örneği budur ki o kişi kendisine ölüm gelinceye kadar bunun doğru olduğuna inanır da felaka ve pişmanlığa düşer. Allahü Teala şeytanların saptırıp çöle düşürmek istedikleri kimse gibi buyuruyor ki bunlar felak edicidirler. Onu ismiyle, babasının ve dedesinin ismiyle çağırırlar. O da bunun doğru bir şey olduğunu sanarak ona uyar. Nihayet onu helak atarlar, belki de yerler. Veya yer yüzünde kapkaranlık bir yere atarlar da orada susuzluktan helak olur. İşte Allah'tan başka ibadet edilen ilahlara icabet edenin örneği budur. Allah Azze ve Celle bunlardan bizi beri duyursun. Evet, 74'den 79'a kadar. Hani İbrahim, babası Azer'e demişti ki, sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben, seni ve karnını, apaçık bir sapıklık içinde görüyorum. İşte böylece, yakinen bilenlerden olması için, biz İbrahim'e, göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk. Gece bastırınca bir yıldız görmüş, bu mu benim Rabbim demiş. O batınca da ben batanları sevmem demişti. Sonra ayı doğarken görünce, bu mu benim Rabbim demiş. O da batınca eğer Rabbim beni hidayete erdirmeseydi, muhakkak sapanlar grubundan olurdum demişti. Sonra güneşi doğarken görünce bu benim Rabbim bu daha büyük demiş ama batınca ey kavmin ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden uzağım demişti. Doğrusu ben gerçekten yüzümü bir muvahhit olarak gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim.